Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulillah. Soru soruldu. İki secde arasında parmağı işaret etmek ya da hareket ettirmek hakkında bir delil var mıdır diye. Değerli kardeşlerim, tahiyyatta oturduğumuzda selam verene kadar ya da ilk tahiyyatta ilk oturuşta ya da ikinci oturuşta Oturuş süresince parmağı işaret etmek ya da parmağı hareket ettirmek hakkında Peygamberimizden sahih hadisler nakledilmiştir. İkisinde yapmak sünnete uygundur. Ancak iki secde arasında parmağı işaret etmek ya da hareket ettirmek hakkında açık net bir delil bulunmamaktadır. İki secde arasında da parmakla işaret edilmesi gerektiğini söyleyenler var ise de ya da hareket ettirmek gerektiğini söyleyenler var ise de sahih yani bir delil bulunmamaktadır. O halde sünnete uygun olan selam verene kadar yani ilk oturuşta ve ikinci oturuşta parmağı işaret ettirmek ya da parmağı hareket ettirmektir. Bunun dışında Halk arasında yapıla gelen bir davranış daha var. O da eşhedü en la derken parmağı kaldırmak, illallah derken parmağı kaldırmak, özür diliyorum. İllallah derken parmağı kaldırmak, daha sonra indirmek şeklinde bir davranış ortaya konulmakta. Bunun hakkında da bir delil bulunmamaktadır.